Gereken bir kıssa kardeşlerim. El vekil kelimesinin manasına geldiğimiz zaman aynı şekilde e, el kafi yeten olarak manasına Gelmektedir. Bu da genel ve e, özel olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel manasını Allah Azze ve Celle'nin vekil olması, yeten olmasına dair genel manasına baktığımız zaman Allah Azze ve Celle En'am suresi 102. ayet-i kerimesinde Allah her şeye vekildir, her şeye yeter ve yine Hud suresi 12. ayet-i kerimesinde vallahu kulli şeyin vekil Allah her şeye vekildir. Yani Allah azze ve celle bütün mahlukatının rızıklarını yiyeceklerini giderendir. Onlara bu şekilde kefil olmuştur ve bütün kainatın işlerini nedir yönetendir Allah subhanahu ve taala. Kefil yani vekil kafi gelmesinin özel manası ise bu da Allah azze ve celle'nin şu buyruğunda buyurduğu gibi Nisa 81'de "Vetevekkel alellah ve kafa billahi vekilah. Allah'a tevekkül et, o vekil olarak sana yeter." Bu da müminlere özeldir. Vakalu hasbunallahu ve ni'mal vekil. Onlar ne dediler? Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Dediler. Yani nedir? Allah kendisini koruyucu olarak sığınıldığı zaman Allah kendisine koruyucu olarak yetendir. Kendisine tevekkül eden kullarına karşı nedir bu? Özel bir şeydir. Allah subhanahu ve teala kullarına sadece ve sadece kendisine tevekkül etmesine çağırmıştır. Buna davet etmiştir. Bunu da imanının bir delili, bir göstergesi olarak söylemiştir. Yani iman edenler ne yapar? Sadece Allah'a tevekkül ederler. Allah Azze ve Celle'nin Suresi 9. ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi Rabbul Meşriqi vel Maghrib La ilaha illa huve fettehidhu vakile. Allah doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Fettehidhu vakile. Öyleyse onu vekil edin buyurmuştur Allah subhanahu ve teala. Ve yine Mülk suresi 23. ayeti kerimesinde ve اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer mümin iseniz Allah'a tevekkül edin buyurmuştur Allah subhanahu ve teala. Ve yine Allah diyor ki وَمَا hayrun اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَالِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ve onlar iman edenler ne yaparlar? Rablerine tevekkül ederler şura 36. Allah katındaki Allah katında olan daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Kimler için? Lilledeene aamenu ve ala rabbihim İman eden ve Rablerine tevekkül eden kimseler için Allah katında olan daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Diğer hepsi geçicidir. Evet ve Allah azze ve celle kendisinden başkasına tevekkül etmeyi yasaklamış ele tetetahidu minni vekil sakın benden başkasını vekil tayin etmeyin vekil edinmeyin buyurmuştur Allah subhanahu ve Son olarak Ebu Davud Tirmizi ve başkalarında Enes İbni Malik radıyallahu anhudan gelen rivayeti zikredelim ki biraz önceki rivayette de daha önce de zikrettiğimiz gibi her kim evinden çıkar. Bismillah tevkkel te'anallah ve la havle ve la kuvvete illa billah der ise o zaman doğru yola eriştirilir, Allah ona yeter ve Allah onu her şeye karşı korur Ve şeytan ondan uzaklaşır onu terk eder ve şeytan başka bir şeytana Allah'ın doğru yola ilettiği Allah'ın kendisine yettiği ve Allah'ın koruduğu kimse hakkında siz ne yapabilirsiniz veya biz ne yapabiliriz der diyor. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Gerektiği gibi hakkıyla Allah azze ve Celle'ye tevekkül eden istediği zaman sadece ondan isteyen sadece ona yönelip onun kendisine yettiği Vakefe eleysaallahu bir Kefin abde Allah kuluna yetmez mi Elbette yeter buyurduğu kullarından eylesin inşallah Hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin.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 اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.